Hazreti Şuayb Peygamber. Hazreti Şuayb Medyenlilerle. Medyen, Filistin'in güneyinde Kızıldeniz sahilinde yer alan bir şehirdi. Kervan yolları üzerinde bulunuyordu. Halkın büyük çoğunluğu ticaretle meşguldü. Ancak Medyenliler alışverişte daima hileye başvurur, sattıkları zaman eksik tartarlar, aldıkları zaman da ölçü ve tartıyı fazla tutarlardı. Bununla da yetinmezler. Yollara pusu kurarak gelip geçen kervanları soyarlar, yakaladıkları insanların mallarını zorla ellerinden alırlardı. Onlara olmadık eziyet ve işkence yaparlardı. İnsaf ve adalet duygusunu yitirmiş, zulmü kendine prensip edinmiş olan Medyenliler, Allah'a da inanmazlardı. Kendi elleriyle yaptıkları çeşitli putlara tapıyorlardı. Nihayet Yüce Allah, doğruyu görüp hile ve zulümden kaçsınlar diye, Onlara Şuayb'ı peygamber olarak gönderdi. Şuayb peygamber güzel sözlü, tatlı dilliydi. Bu yüzden ona peygamberlerin hatibi denmiştir. Hz. Şuayb Medyanlileri bu tatlı diliyle hak dine çağırdı. Onları başına toplayıp Ey milletim! Kendinden başka ilah olmayan Allah'a itaat edin. Ölçüyü ve tatıyı noksan tutarak insanların haklarını yemeyin. Yoksa sahip olduğunuz zenginlikleri yitirirsiniz. Başınıza da büyük bir azabın gelmesinden korkarım. Sözlerimi iyi dinleyin ve bana uyun, dedi. Medyendiler bu sözler karşısında şaşkın şaşkın birbirlerine bakıştılar. Zulüm ve gayrimeşru kazancı kendilerine meslek edinmişlerdi. Hz. Şuayb ise onları bu alıştıkları yaşayıştan döndürmek istiyordu. İşlerinden biri ileri atılıp sordu. Ey Şuayb! Bizleri putlarımıza tapmaktan, mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmaktan vaz mı geçirmek istiyorsun? Bunlar nasıl sözler böyle? Hazreti Şuayb soğukkanlılıkla cevap verdi. Ey kamim, Ben size Rabbimin bana vahyettiklerini söylüyorum. Sizinle münakaşa edip kargaşa çıkarmak arzusunda değilim. Şunu iyi bilin ki Yüce Allah alışverişe hile karıştırmanızı, yollarda pusu kurarak eşkıyalık yapmanızı kesinlikle yasakladı. Ben sadece O'nun bir elçisiyim. Rabbimin bu emirlerini size gücüm yettiğince tebliğ ediyorum. Başarılarım O'nun yardımıyladır. O'na dayanır, O'na sığınırım. Bu görevlere karşılık olarak da sizden hiçbir ücret beklemem. Hz. Şuayb bu açıklamadan sonra kavmini korkutmak, yaptıkları kötülüklerden onları sakındırmak istedi. Bu niyetle şöyle konuştu. Ey kavmim! Korkarım ki bana isyanının sebebiyle Nuh, Hüd ve Salih kavimlerinin başına gelen azap gibi bir felaket sizin başınıza da gelebilir. Öyleyse Allah'tan günahlarınızın affını dileyin, şimdiye kadar yaptıklarınızdan bir daha yapmamak üzere tövbe edin. Çünkü Rabbimiz çok merhametli ve affedicidir. Hazreti Şuayb'ın yaptığı bu ikazların Medyenliler üzerinde hiç etkisi olmadı. Adeta kalpleri iyice katılaşmış, vicdanları körelmişti. ''Söylediklerinden bir şey anlamıyoruz ey şuay Hem sen zayıf bir adamsın. Aramızda akrabalık bağları olmasaydı seni hemen şuracıkta öldürüverirdik.'' diyorlardı. Hz. Şuaib bu tehdide de kulak asmadı. ''Ben ancak Allah'a dayanır, başarı ve yardımı ondan beklerim. Sizin yakınlığınızın, akrabalığınızın bana ne faydası olur ne de zararı. Şunu hiç unutmayın ki Allah yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı en iyi bilendir.'' Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Sizi dilerse bir anda yok ediverir." cevabını verdi. Medeniler kızdılar. "Git söyle Allah'ına bizi yok edeceğini iddia ettiğin azabını göndersin de görelim. Anlamadığımız bir takım sözlerle başımızı ağrıtma." dediler. Hazreti Şuayb, eykelilerle. Hazreti Şuayb, Medyenlilerin bu inkarcı tutumlarını değiştiremeyeceğini anlayınca Medyen'in hemen yanındaki Eyke bölgesine gitti. Medyen'le Eyke gerek yer gerekse halkın yaşayışı bakımından birbirine çok benzerdi. Eykeliler de tartıda ölçüyü gözetmezler, alırken fazla fazla alırlar, satarken eksik eksik tartarlardı. Yol kesip mal gasp etme alışkanlıkları vardı. Hz. Şuayb Medyenlilere söylediklerinin aynını onlara da söyledi. Ben size Allah tarafından gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Söylediklerime karşılık sizden bir menfaat ve ücret beklemiyorum. Benim mükafatımı Rabbim verecektir. Sizler alışverişlerinize hile karıştırmayın, haksızlıkta bulunmayın. Yol kesip başkasının malını çalıp çırpmayın. Sizi ve atalarınızı yaratan Allah'tan korkun. Emirlerine karşı gelmekten sakının. Medyaniler gibi... Zulüm ve hileden zevk alan Eykeliler de bu sözler karşısında Hazreti Şuayb'a şaşkın şaşkın Baktılar Ey Şuayb seni kim büyüledi böyle Sözlerin baştan sona yalan Sen kim peygamberlik kim Eğer sözünde doğruysan Yok yüzünden başımızın üstüne bir parça Düşür de bizi onunla yok et bakalım Dediler Hazreti Şuayb Eykelilerin de Medyenliler gibi inkarcı bir tutum takınmalarına üzüldü Ancak İşlerinden bazı kimseler Hazreti Şuayb konuşurken ona karşı çıkmamış, başlarını öne eğmiş, düşünerek dinlemişlerdi. Daha sonra o adamlar Hz. Şuayb'a geldiler. Onun peygamberliğine inandıklarını çünkü o güne kadar hiçbir yalanını ve haksızlığını görmediklerini söylediler. Artık putlara tapmaktan vazgeçip Allah'a kulluk edeceklerini bildirdiler. Bunlar alçak gönüllü, fakir ve temiz insanlardı. Hz. Şuayb kendisine iman eden o insanları da alarak Medyen'e geri döndü. Sıkıntılı Günler Hz. Şuayb durmadan, bıkıp usanmadan kavmine doğruyu göstermeye çalıştı. Medyen ve Eyke halkını zulüm ve hileden menetti, etti, hak dine çağırdı. Aksi takdirde başlarına büyük bir azabın geleceğini söyledi. Onun bu gayretleri, İnkarcıların kinlerini artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Hz. Şuayb'ın yanına giden insanların yollarını kesmeye, mallarını yağma etmeye başlamışlardı. Müminlerin sayıca çoğalmasına ve kuvvetlenmesine bu yolla engel olacaklarını sanıyorlardı. Bu büyük zulümler karşısında Hazreti Şuayb kavmine şu ikazı yaptı. Ey halkım! Siz inanmıyorsanız inananlara bari dokunmayın. Bu korkunç zulümden vazgeçin. Sizden önceki Salih, Hud ve Nuh kavimlerinin uğradıkları azabı düşünün. Biraz kendinize gelin. Doğruyu görün. İnkarcılar, Hz. Şuayb'un uyarılarından şiddetle rahatsız oldular. Hayır ya Şuayb. Ya dinimizi bırakıp bizim dinimize dönersiniz, ya da biz seni ve sana inananları şehrimizden çıkarıp atarız. Ellerinizdeki bütün mallara da el koyarız, dediler. Bu sözlerden sonra, Müminlere yaptıkları eziyetleri daha da arttırdılar. Onlara "Biz kuvvetli ve zengin kimseleriz. Şu bırakın." diyorlardı. Müminlerse bütün işkencelere rağmen "Hayır. Allah bizi doğru yola erdirdikten sonra biz asla inkara dönmeyiz." karşılığını veriyorlardı. Günler acıyla, sıkıntıyla geçmekteydi. Müminler maruz kaldıkları işkence ve eziyetlerden artık iyice bunalmışlardı. Hz. Şuayb'a, bizi bu halden kurtar dercesine yalvaran gözlerle bakıyorlardı. Medyen ve Eyke halkının çoğunluğu, iman etmemekte ısrarlı ve inatçı olduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan uyarı ve öğütler, onları yola getirecek yerde zulüm ve taşkınlıklarını arttırıyordu. Bunun üzerine Hazreti Şuayb, Allah'tan kendisiyle bu inkarcı millet arasında hükmünü vermesini, müminleri mükafatlandırırken, İnkarcıları da cezalandırmasını istedi. Ellerini kaldırıp bedduaya başladı. Medyenlilerin Depremle Yerle Bir Olması Hz. Şuayb'ın bedduası üzerine artık Medyen ve Eyke'nin inkarcı halkı üzerine azap hak olmuştu. Birden havanın sıcaklığı artmaya başladı. Korkunç şekilde yakıcı ve ortalığı kavurucu hale geldi. Halk ne yapacaklarını şaşırıp kaldılar. Artık rahatlıkla nefes alıp veremiyorlar, vücutlarından akan terler içinde adeta boğuluyorlardı. Susuzluklarını dindirecek su da bulamıyorlardı. Bütün sular fıkır fıkır kaynıyordu. Bir ağaç ve mağara görseler hemen altına sığınıyor, içine giriyorlardı. Ama yine de yeterince serinleyemiyorlardı. Bu durum 7 gün 7 gece sürdü. Halk bir gölgeden öbür gölgeye koşarak hayatta kalmaya çabalıyorlardı. Putlar önünde diz çöküyor, çığlıklar atarak onlara yalvarıyorlardı. Bu durumda bile hala putlardan yardım umuyor, başlarına gelen felaketin o putlar yüzünden olduğunu algılayamıyorlardı. Sekizinci gün bir değişiklik görüldü. Siyah bir bulut gelmiş, güneşin önünü perdelemiş, böylece havada biraz olsun serinlemişti. İnkarcılar sevinçle haykırdılar. ''Tamam kurtulduk işte, putlarımız duamızı kabul etti.'' Ansızın Medyen halkı şiddetli bir ses duydular. Ardından dehşetli bir yer sarsıntısı kendini hissettirdi. Toprak olanca gücüyle sallanıyor, dev gibi binalar çatırdayarak çöküyor, altında kalanlar ezilip ölüyordu. Deprem öylesine ansızın ve şiddetli gelmişti ki inkarcıların hiçbiri bir yere kaçamamış, şehrin yıkılan enkazı altında kalıp can vermişti. Sarsıntı sona erdiğinde Medyen bir taş ve toprak yığını haline gelmişti. Medyenlilerin inkarcı tutumlarından toprak gazaba gelmiş, silkinerek üzerindeki inkarcıları yerle bir edivermişti. Ey yok eden, ateş yağdıran bulut Ey yok olması ise daha değişik olmuştu. Gökyüzünü kaplayan siyah bulutu görür görmez, serinlemek için bulutun altına toplanmışlardı. Birden buluttan üzerlerine zehirli yılanlar gibi uzun ve kavurucu yıldırımlar inmeye değdiği her yeri ve herkesi kavurup simsiyah etmeye başladı. İnkarcılardan bir tek felt bile gökten yağan bu ateşten kurtulamadı. Mahvolup gittiler. Medyenlilerin inkarından toprak unsuru gazaba gelirken eykililerin inkarından da hava unsuru harekete geçmişti. Artık geride ne medyen ne de eykeliler kalmıştı. Bu korkunç azaptan Hazreti Şuayb ve ona inananlar sağ salim kurtulmuşlardı. Hz. Şuayb helak olan şehirlere bakarak şunları söylüyordu. Ya Rabbi ben bu halkı peygamberliğimi bildirip uyarmıştım. Fakat kabul etmediler, inanmadılar. Zulüm ve hilelerine devam ettiler. Bu azabı da gerçekten hak ettiler. Üzülmüyorum Ya Rabbi. İnanmayan bir milletin başına gelenler için üzüntü duyulmaz. Nasıl Nuh, Hüd, Salih ve Lüt peygamberlerin kavimleri inkarları yüzünden yok olup gitmişlerse bunlar da aynı akıbete uğradılar. Hak ettiklerini buldular. Hz. Şuayb daha sonra kendine bağlı olan müminleri de alarak Mekke'ye gitti. Hayatının son günlerini de bu kutsal topraklarda geçirdi. Vefat edince makamı İbrahim'le Kabe'nin rübnü arasına defnedildiği söylenilmektedir.